Dünyayı Okumak'tan bütün Açık Radyo'nun arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. E, açık dergi içerisinde her salı yayınladığımız Dünyayı Okumak yine bir yazarla bugün devam edecek. Ama önce istersen lütfen sen bugün bize gelen kitapları bir ana ver. E, i̇letişim etiketiyle çıkan iki kitap bizimle paylaşıldı. E, yeni baskıları yapılmış. Yollar açık olsun. Bir tanesi Nagihan Tokdoğan'ın Yeni Osmanlıcılık. Hınç, Nostaljiye ve Narsizm, diğeri Zafer Yılmaz'dan, Yeni Türkiye'nin Ruhu... Bu yeni Osmanlıcı kitabı bayağı şey oldu ama ses getirdi. Evet. Yani... E, sanki de, bir serinin devamı tadında, e, Yeni Türkiye'nin Ruhu, Hınç, Tahakküm, Muhtaçlaştırma, eğer e, yakın tarihin daha sosyolojik analizlerini merak ediyorsanız... E, bu iki kitap tam size göre olabilir. İletişim etiketiyle çıktı. Yeni Osmanlıcılık ve Yeni Türkiye'nin Ruhu başlık kitapları. Çok teşekkür ediyoruz iletişim yayınlarına. Kitabın yolu açık olsun. E, bugün stüdyomuzda kim var? Gün Işığı kitaplığı. Sağolsun da bize kitaplarını paylaşmakta e, çok bonkörler. Eksik Dünya Baltı'nın yazarı İrem Uşar. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biz hoş bulduk. esasında dünyayı okumakta genellikle yetişkin, değil mi? Kitaplarına evet. yer veriyoruz ama özellikle arada bir seçip çocuk edebiyatı yönelmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü bugünün çocukları Hı -hı. yarın da yetişkin okurları olacak. Ç çocuk edebiyatında da nitelikli iş bulmak güç bir iş. Siz benden iyi biliyorsunuz bu Hı -hı. işleri. Değil mi? Ee, neden çocuklar için yazıyorsunuz da ben bir başlayayım. Evet. <gülüyor> neden büyükler için değil de neden çocuklar için yazıyorsunuz? Şimdi bugünkü kitabımız Eksik Dünya Baltı e, fantastik bir öykü. Fantastik bir kere zaten bütün yaşları eşitleyen bir tür bence. Her yaşta hakikaten okunabilir. Başka bir e, tasvir diyeyim çocuk edebiyatıyla ilgili şöyle bir şey var. İşte çocukların da okuyabildiği edebiyat durdu hani daha ayrı <gülüyor> yazılarak. Dolayısıyla evet yaşsız bir edebiyat türü bence çocuk edebiyatı ve genelde de daha böyle sezgisel daha biraz pozitif anlamda yabancılık biraz daha hani ilkel tarafı olan çok fazla usun aklın hani devrede olup da ders veren mesaj veren hikayelerin e, de, tabii ki bir dönem öyle hikayeler çok yazıldı hı. ama yeni dönem edebiyatta bunlar azalmaya başladı şimdi. E, çocuğa görelik, e, insana görelik bence. Çünkü herkes zaten aslında kendi çocukluğudur bana kalırsa. E, dolayısıyla da e, çocuk edebiyatını okuduğunuzda size mutlaka bir yerinden dokunur. O yüzden ben çocuklar için yazıyorum. Yani herkes zaten bir zamanlar çocuktu ve hala evet. da o çocuğu beslemek gerek. Biz bunu aramızda çok evet. tartışıyoruz. Bu çocuklara parmak sallayan kitaplar. Hı hı. Siz pek kalmadı diyorsunuz ama... <gülüyor> ...bence bir hayli var. Sizin çevrenizde kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu bana o zaman. <gülüyor> Siz de rahatsızsınız yani ondan. Çünkü bir hani çocukların biraz eğlenmek için... ...okumaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ben tabii ki... E, ...burada şimdi diğerlerine parmak sallamayacağım ama... <gülüyor> e, ben kendim okumaktan keyif aldığım kitaplar öyle kitaplar değil yani bir şey gözüme soku soku öğreten kitaplar değil ee, mesela Kuzu ve Luna Park ailesi diye bir kitap yazmıştım ben kendi dedemin hikayeleriydi ve çok matrak bir adamdı bizi böyle çok güldürürdü ve hani onlara gitmekten işte o sofraların kurulmasından dedemin yaşam enerjisinden falan çok etkilenirdik. Çocukla çocuk olan bir adamdı. Onun hikayelerini yazdım ben mesela. Orada ararsanız hani bir hayat dersi yok. Ama gerçekten de yaşam sevinci yüksek bir yetişkinin aileye kattığı renk, samimiyet ve zenginlik var o kitapta. Ama bunu çok alttan alta hani eğlenceli hikayelerle veriyor. Ben böyle şeyler okumayı seviyorum. Tabii orada şey de var yani yetişkinlerin tavırları da önemli değil <gülüyor> mi? Ee, yani yetişkinin tercih ettiği bir kitapla karşı karşıya kalan e, çocuk figürü de var. Hı hı. Yani sanki orada çok sonuç odaklı e, bakıyoruz. Ve inanılmaz bir araç olarak albıyormuşuz gibi geliyor. Özellikle e, gençlik edebiyatı apayrı bir alan. Hani o erken çocukluk, başka onun işte ilkokul seviyesi başka ama gençlik edebiyatı yetişkine gitmiyor, çocuk hı hı. değil, öbür taraftan çocuk bir ile karşılaşmış ama bir taraftan da aile baskısı var ve ya okuduğu bir şey işe yarasın diye bir e, garip bir sonuç odaklılıkla hı hı. böyle keşmekeş içerisinde. E nasıl açacak çocuk bunu? O zaman biraz ee, eksik dünya baltıya girelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii bunlar gen, çok genele yayılan problemler. Bence burada rehberlik çok önemli. Yani anne babanın rehberliği ve öğretmenin tabii ki rehberliği. Çünkü ikisi de gencin ve çocuğun hayatında çok önemli rol alıyor. Ee, yani ben de geriye dönüp baktığımda e, okuma e, zevkimi geliştiren... ...okumayı, klasikleri okumama neden olan hep böyle öğretmenler diye... ...ve o klasik tarzda bize yaklaşan öğretmenler değil... İşte Jean Valjean'ı mesela Sefiller e, romanını bize okutmaya karar veren Fransızca bir hocamız vardı e, Fransız Edebiyatı dersinde. E, ve bir, biz hadi canım yani klasikler şimdi Sefilleri mi okuyacağız dediğimiz 11 yaşımızda e, bize öyle bir anlattı ki bunu e, sahneleyerek hani biraz drama çalışmaları falan da katarak işin içine çok eğlenceli bir kitap gözümüzde canlandı ve o yaz ben oturup sefilleri okudum 11 yaşında. Şimdi ne, değil mi bir çocuğun yani <gülüyor> biraz okuması erken biraz erken <gülüyor> biraz oldu. Erken, <gülüyor> ama e, merak ettirmeseydi zaten hiç e, kütüphane durmasına rağmen elim gitmezdi büyük ihtimalle. Şimdi hakikaten Eksik Dünya Baltı'ya girelim. Tamam. Bunlar konuş konuş bitmez. Evet. E, ne, ne hislerle yazdınız? Nasıl kitap? Biraz paylaşır mısınız dinleyicilerinizle? Eee Kitap fantastik bir e, türe dahil burada iki katmanlı bir okuması olabilir diye düşünüyorum sonradan yazdıktan sonra e, bunu aslında kendimde çözümledim. Çünkü daha böyle sezgisel bir e, yazıydı benim için hani oturup planla yap işte şu çıksın e, kurguda işte şurada heyecan noktası tırmansın sonra durulsun falan gibi bir matematikle yazmadım. Ee, ve bu baltının biraz böyle yabanıl bir tarafı var. O benim çok hoşuma gidiyor. Onun, çocukların da içinde bunun olduğunu düşünüyorum ve bunu pozitif anlamda söylüyorum. Daha doğaya yakınlık anlamında söylüyorum. Yani insan eksenli düşünceden uzakta biraz daha doğaya yakın bir tarzı var, bir anlatısı var. Bir ilk katmanlı dediğim gibi ilk katmanında evet bir çocuk okuduğunda renkli bir maceranın içinde bulacak kendisini. İşte bir lider var 300 yıl süren bir savaşın e, maalesef işte sebebi kendisi ama yer üstünde e, keyfine bakıyor aslında ama bunu biz sonradan öğreniyoruz. E, yer altındaki halk da işte onun. Liderin onları koruduğunu o yüzden yer yaşamak zorunda kaldıklarını düşünüyorlar ve buna razılar fakat işte o çocukların içindeki e, hani sezgisellik diyeyim onları yer üstündeki ışığı merak etmeye itiyor. Ve bir takım dönüşümler geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu dönüşümlerde aslında işte e, bu hani eski metinlerde de vardır şamanizmde falan da olan işte rehber hayvanı dediğimiz e, aslında kendi içindeki öz özdeki o cesaret işte kaybettikleri güç e, böyle artık uykuda kalmış şeyleri uyandırmakla başlıyor. Ve çocuklar biraz böyle gerçeküstü bir hal alıyorlar. Ee, öyle devam eden bir hikaye. Orada bu tam çocukların da fantastik döneme merak duydukları bir hı hı. E, e, yaş grubu olarak da öyle. Yani orada Egan'ın bir tasniflemesi var. Hakikaten e, yani bana çok da rasyonel geliyor. Hem romantik hem rasyonellik. Yani bir tarafıyla ...işte Guinness Rekorlar kitabındaki bütün rekorları merak ediyorlar ki... ...kendi gerçeklikleriyle yani o hayal fantazya <gülüyor> mı... ...yoksa işte Spider-Man'i merak hmm. ediyor, işte uçmaya çalışıyor falan... ...bir taraftan da bir rasyonel tarafı var, çekyattan düşüyor, neyse bir yerden düşüyor... <gülüyor> ...sınırlarını görüyor falan... ...ya yani sanki bu eksik dünya bağıltıda da böyle bir oradaki fantazya alanı... E çocuğun romantikliğini e, romantikliğine hitap ediyor. E bir taraftan da o çocuklar birlikte e, bir, bir yere ulaşmaya çalışma çabası e soldan baksanız işte bu karakter eğitimdeki özgürlüğe karşılık gelir. Ö, ö, ö, arkasından baksanız birlikte bir şey yapmaya, işbirliğine falan karşılık gelir. Böyle bir duyguyu uyandırdı. Bilmem ne dersiniz? Hı -hı. İşte bunları tabii ben hiç planlamadım ama <gülüyor> okuyucunun <gülüyor> aklından çıkabilecek şeyler. Ben daha çok baltı yazarken şunu istedim. Ee, mesela diyelim ki bir ormana gittiniz işte bir aslan böyle yatıyor bir kayanın üstünde ve işte rüzgar geliyor yelelerine. O böyle burnu rüzgarı kokluyor, gözlerin kısırıyor uzaklara bakıyor falan hani öyle bir heybetle karşılaşınca insan bir his duyar içinde hani hayranlık hüzün falan her şey birbirine karışık merak Böyle Baltı'da hani öyle bir his versin istedim ben insanlara okudukları zaman. Yoksa hani biraz da çözümleyemesinler yani şeyi. işte <gülüyor> Mesaj veriyor mu vermiyor mu işte dikte ediyor mu bir şeyleri ya da işte gerçekçi mi değil mi falan. Bunları yazarken hesaplamadım ama tabii ki üzerine konuşulabilir yani. Ben de bir sürü notlar çıkarttım sonradan kendi kitabımla ilgili analiz ederken. Bu evet. fantastik kitapları çocuklar da mı çok seviyorlar? Benim e, Latashiba diye bir kitabım vardı fantastikti o da e, onu çok sevdiler ama bence burada tabii şey de önemli hani bir gerçek gerçeğe dayanması yani onların sezebileceği e, ve ucundan böyle tutabilecekleri somut böyle yaşadıkları dünyaya dair bir gerçeğe dayanması mesela da farklılıklar üzerineydi yani. Ee, ...bir darlar şehri, bir genişler şehri var ve ikisinin birbirinden bencillik yüzünden birbirlerini görememeleri, körleşmeleri. Yani aynı sınıfın içindeki çocuklar bile bazen hani sen bizim sınıfta mıydın ben seni hiç hatırlamıyorum. Hani o kadar farklı olanın dışlama durumu yaşanabiliyor ki. Ee, o çocuklara tabii şey geliyor hani evet ben de bunu kendi dünyamda gerçekliğini bulabiliyorum... Ama bunu bir kurgu içinde gerçeküstü bir şekilde hani okuyorum. Daha eğlenceli tabii ki o karakterler anlamında, kurgu anlamında. Çocuklar tabii ki seviyorlar. Ama benim hani kurgu olan ama bir yandan fantastik olmayan kitaplarım da var. Ne çıkarsa diyoruz çünkü <gülüyor> yazarlık böyle bir şey gerçekten. O dönem öyle bir şey çıkıyor ki ben hani Baltı yazma 2015'te... Ee, başladım. O zaman e, yine aslında Bozuk Plak gibi dünya tarihinde bazı şeyler tekrar e ediyor bildiğiniz gibi. Yani sahile vuran aylan bebek vardı. Onu gördüğüm zaman e, yani bu çocuklar e, hani bu savaş onların savaşı değil e, ve kendilerine ait olmayan bir savaşı sırtlanmış durumdalar. Keşke tek mücadeleleri kendi yaşam mücadeleleri, kendi olgunluklarına, kendi bütünlüklerine ulaşmak için verdikleri bir yaşam mücadelesi olsa. Keşke diye düşünmüştüm. Ve ondan da bence hani beslenen bir kitap oldu bu. Maalesef ki ondan ee, beslendi. Gayet güzel. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, İrem Uşar'la söyleşime devam ediyoruz. günüş kitaplığından çıkan eksik dünya Baltıyı Ama burada e, sizin için çok sevdiğim bir şarkıyı seçtim. E, umarım siz de beğenirsiniz. E, Bin e. King söylüyor. 1961 kaydı. Stand By Me.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 ...Sent by Me'yi dinledik bin iki, bin iki den, İrem Uşar'la söyleşmeye devam ediyoruz. İrem Hanım siz duyduğuma göre atölyeler de yapıyormuşsunuz çocuklarla. Evet. Bunların içerisinde bu kitabı okuyup sonra üzerine konuşmak, dertleşmek, duygularını Hı. almak var mı? Ee, tabii ki var. Daha ile ilgili bir atölye yapmadım. Çok yeni e, çıktı. Ama e, birçok kitap üzerine yaptık tabii ki. E, bu hani okuma, e, keşfetme duygusunda bence çocuklarda e, destekleyen bir şey. Çünkü birlikte pasajlar seçip onları işte paragraflar e, seçip okuyoruz. Biraz da kitabın temasını e, birlikte tartıştıktan sonra e, mesela geçenlerde bir e, kitap üzerine bir atölye yaptım. Orada da fanus içinde bir balık var hikayede ve o balık dönüp duruyor fanusun içinde. Çocuk onu izliyor ve e artık hani ifade edemese de ne kadar gözüne takıldı şey ne kadar e, yalnız ve ne kadar işte e, çaresiz bu balık annem sabah akşam yemek veriyor ama acaba dibindeki pembe taşlardan mutlu mu bir de bir dal var hani hangi balık bu pembe taşları okyanusa benzetir ki falan diye düşünüyor e, bunu konuşurken bir atölyedeki kız çocuğu şey dedi evet dedi yani biz çocuklar yetişkinlerin göremediği şeyleri görebiliyoruz bu Gerçek dedi yani hani <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum çünkü yani daha tabii ki hassaslar daha e, bizim kanıksadığımız şeyleri onlar kanıksamadığı için henüz fark edebiliyorlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> fantastik edebiyatta özellikle balt örneğinde hiç okurla karşılaşmış alsınız bulduğumu bilmiyorum ama baltayı nereye benzetiyorlar? Ee, henüz bulamadık ee, bir sürü tabi okul söyleşimiz şu anda e, içinde bulunduğumuz evet ee, biliyorsunuz şu dönemde gerçek e, fantastikle yarışıyor yani şu son günlerde dolayısıyla da henüz bir söyleşi ortamı olmadı ee, olduğu zaman bunu göreceğiz ee, okuyuculardan gelen yorumlar var. Onlar heyecanla okuduklarını ve hani içlerinde gerçekten duygu uyandıran bir kitap olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi aslında bu kitap iki katmanlı. Yani bir katmanıyla bir meraklı macera, işte renkli bir dünya falan, dönüşümler, değişimler, çocukların hani yavaş yavaş yarı hayvana dönüşmeleri gibi ilginç şeyler var ama bir katmanıyla da hani bir yetişkin okuduğu zaman da Evet yani bu yeraltı belki de işte e, başka şeyleri sembolize ediyordur diye düşünebilir. Şimdi ipucu vermeyeyim ama. Benim evet. bir şey Ama <gülüyor> ben de ipucu vermeyeceğim. <gülüyor> okur okur karar versin. Evet <gülüyor> aynen. Baltı nedir evet, diye soruyorlar ba ba bana. Baltı nedir diye kendisi Aha. karar versin. Orada bir de işte normal şey yabancı bilmedikleri bir dilde konuşulan bir aileyle karşılaşmak. Yani aslında çocuklar için o... Yani gençliğe adım atmak üzere olan çocuklar için aslında bugün çok sıradan da bir şey aslında. Yani işte Suriyeli'de karşılaşabilir vesaire vesaire. Ama e, öbür taraftan da hem bir mera e, ifade ediyor hem de bir e, yani orada özellikle mi seçtiniz bilmiyorum ama oradaki aileyle kurulan e, ilişkinin e, boyutu da e, her ne kadar siz... Mesaj kaygısı e, Hı -hı. yoktu deseniz de birazcık da böyle bir şey yapıyor. Ya yani Böyle bir hal de var. İlla Hı -hı. E, yabancı deyip e, kenara etmeyin hali de var sanki bilmiyorum. E, onu tabii ki çocuk kendi çıkarıyorsa okurken e, o, ne mutlu bana diyebilirim. Yani Latashiba'da da o vardı. Farklı olanı e, dışlamamak, birlikte yaşamayı öğrenmek. Çünkü o zaman hakikaten dengeler... E, çok şaşıyor mesela diğer kitabımda üç gün gece olurken işte diğer tarafta öbür ülkede üç saniye gündüz oluyordu. Çünkü neden? İşte zıtlar bir arada yaşamıyor. Hayat zıtlardan oluşuyor. Ve hani eğer ki geceyi de gündüzü birbirinden ayırırsanız hayat kalmaz. O yüzden de insanlar da çeşitlilikle birlikte yaşamalı, yaşamalılar diyorduk. Burada da tabii ki o bir yerde geçiyor. Yani 300 yıl kendi içlerine kapanmış bir halk... E, tabii ki çeşitliliğe de kendini kapamıştır. E, dolayısıyla da yeni bir e, şeyin e, dilin duyulması büyük bir heyecan yaratır diye düşünüyorum o e, halkın içinde. Çocuklarla okullarda atölyelere karşılaştığınız zaman bir yazarla karşılaşmaların nasıl bir etki bırakıyor üzerlerinde? Ee, yani çocuklar artık tabi bu atölyelere filan da alıştılar hani ilk daha <gülüyor> önceki dönemde <gülüyor> yani çok okullar tabi bahar aylarında filan atölye sık sık yaptıkları için e, alıştılar bir yandan da ama e, bence çok önemli bir yandan da e, çünkü Hani birebirde bir temas kurabildikleri, soru sorabildikleri e, ve hani evet o da bizim gibi bir insanmış falan dedikleri biriyle karşılaşıyorlar, fikir alışverişi yapıyorlar. Hatta önerilerde bulunuyorlar. <gülüyor> i̇şte şu bölüm şöyle de olabilirdi falan gibi. Hani iki tarafı besleyen bir iletişim kuruluyor çocuklarla. Ben çok seviyorum söyleşileri. Çünkü bir yazarın hani giriyorsunuz, ilk başta dışa dönük işte e, malzemeleri biriktirmek açısından işte dinliyorsunuz, okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, soruyorsunuz falan filan ondan sonra bir kapanma dönemi var. böyle bir dalga dalga Hani. O kapanma döneminde işte yazıyorsunuz bir odaya kapanıp sonrasında da bunun bir paylaşma dön dönemi var. Aslında her şekilde kendinizi de e, hani yazdım oldu bitti kapattım tamam kim ne anlıyorsa anlasın diyemeyeceğiniz bir okur kitlesi var. Çünkü çok meraklılar evet. soru soruyorlar anlamak <gülüyor> istiyorlar. E, bu sizi de aslında değiştiren dönüştüren bir şey. E, söyleşiler çok kıymetli okul söyleşileri özellikle. Bir de bu Sen... e, Eksik Dünya Baltı'da mesela bir önceki kitabın atölyelerinden... E, yaparken ilham aldığın kavramlar var mı? Ya çünkü bu tam bir şeye dön dönmüştür umarım. Hani bir e, çocuğ çocuğa çocuğun dünyasındaki kavramla hitap etmek, e, işte o ilk genççe, e, o ilk gencin kullandığı Hı -hı. kavramlarla hitap etmek. Ya ben işte e, 3-4 yıl önce e, ya hocam takılıyorsun her şey falan der. Pardon dedim onun da kelime falan. Yani başka bir dil dönüyor, bir kuşak o dili dönüştürüyor. Hiç or oradan ilham alıp kullandığınız size ilham veren şey, kavramlar oldu mu? Şimdi ben 2015'te bu kitabı yazmaya başladım. Çünkü büyük bir çoğunluğu da o zaman bitti. Sonra dört yıllık bir işte belli aralıklarla geri dönerek dosyayı biraz daha ilerlettim ki o zaman zaten atölye yapmıyordum çocuklarla. Ama sonrasındaki dönemde de hani bunu hiç planlayarak, hesaplayarak ee, gerçekten yapmadı Var mı bilmiyorum içinde. Hatta şimdi siz sorunca düşündüm böyle bir şey. E, acaba bir var mıydı diye. <gülüyor> yani, evet. Sanıyorum yok. Mı acaba? <gülüyor> yok. Yok yok. Şey. Onların hiçbirinin olduğunu konsey zannetmiyorum. Konsey falan da ya, konsey <gülüyor> falan. Hani yeni kuşan böyle bir kavramı var falan. <gülüyor> ben biraz daha işte diyorum ya bu kitap böyle şey kalsın istedim. hani O yabanıl diyorum ya. O ...şeyini çocuklar da hissetsinler... ...hani bugüne ait... ...bu dünyaya ait bir şey değil... ...bugünden bu dünyadan alan... E, ...temasını çok güçlü bir şekilde... ...hem de alan ama... E, ...gerçek dışı yani gerçek üstü bir şekilde... ...bunu ifade eden bir kitap olsun... ...o yüzden de ne kullandıkları... ...alet edevat, ne yaşadıkları yerler... ...ne kullandıkları jargon... ...hani hiçbiri bu dünyanın e, jargonu değil... E, ...bu da işte... ...fantastiğin tabii gereklerinden bir tanesi... Mutfakta ne var ee, şu anda bundan sonra eline mi ee, Belki bir ihtimal e, Latashiba'nın e, devamı gibi bir kitap düşünüyorum. Ama şöyle hani yine zıtlar üzerine kurgulamayı seviyorum. Çocuklar da bence bunu tartışmayı seviyorlar. Ee, mesela işte sadece geceyi yaşayan ve sadece gündüzü yaşayan iki halkın hikayesi gibi bir şey olabilir. Ee, hem benim için de böyle bir bilmece bulmaca gibi oluyor. Ee, o dünya nasıl olurdu? Evet sadece geceyi de yaşasaydık biz nasıl insanlara dönüşürdük? Ee, bunu kurgulamak. Ee, gibi hani böyle zıtların üzerinden bir şey var aklında bir de üzerine çalıştığım bir dosya var o da e, birazcık e, sürpriz olsun onu söylemeyeyim o böyle şey daha gündelik hayatta e, şimdiki zamanda geçen ama e, işte çocukların e, biraz böyle hani Komutla çalıştırılmasını isteyen anneler, babalar var ya işte otur deyince otursun, kalk deyince kalksın. <gülüyor> Yapmıyor söylediğimi falan. Ee, o tip bir çocukla işte ailesinin ilişkisi üzerine yazmaya başladığım biraz böyle mizah yüklü bir kitap var. Ona belki devam ederim yaz aylarında diye düşünüyorum. Ve iki tane proje var aklımda. İki tane de köpeğe bakıyormuşsunuz galiba. Evet, <gülüyor> iki tane labradorum var. Ee, i̇kisini de barınaktan sahiplendim. Biri Poka, biri Luka. Ee, onlarla okullarda çocuklarla çalışıyoruz Ben hep çocuklarla çalışıyorum ee, İşin sonunda ya, oraya varıyorum. <gülüyor> evet ikisini <gülüyor> de götürüyorum ee, Onlar çok yani Çocuklar çok mutlu Okulda dersimiz var köpekleri keşfet diye bir ders yapıyoruz Ama bu hani günübirlik gidip çıkıp Böyle bir sunum yapıp çıktığımız bir şey değil Hı, Bütün sene değil Bütün Aa, sene yok. gidiyoruz ee, Yani matematik dersinden çıkıp Köpekleri keşfete giriyorlar Oradan Türkçe dersine giriyorlar falan gibi Böyle bir şey e, müfredatın içine girmiş oldu ee, keşke hani daha çok okula tabi yayılsa ama e, şimdilik böyle bizim bir iki bizim okulun çok ihtiyacı var böyle <gülüyor> <gülüyor> yani başka bir dünya? çok korkardım ben ben ee, işte çocukken siz benimle karşılaşsaydınız o korkunuz kalmazdı hiç çocukken okuluna bir yazar geldi mi? çok geldi. çocuklu kaç yaşa kadar benim hiç gelmedi çok metod <gülüyor> benim için böyle kaftanın orada bir şeydi yazarlık evet. şimdiki çocuklar harika Değil, tamam, şanslılar. Gönderme yaparak. <gülüyor> çok şanslılar <gülüyor> ee, Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Gün Işığı kitaplığından çıkan Eksik Dünya Baltı'nın yazarı İrem Uşar'la Beraberdik. İrem Hanım çok teşekkür ederiz Ben de teşekkür ederim için. Ee, Yeni kitabımız olursa lütfen bize ulaştırın seve, seve. Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle ee, Kaleminize sağlık diyoruz Umarım bu kitaplar çocukların Hayal dünyasını daha da genişletir Ayaklarını yerden çek, kaldırır Belki yerçekimsiz düşünme alanına girmelerini kolaylaştırır. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Timur. Dünya Okumaktan bütün Açık radyo dinleyicilerine iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki salı yine Açık radyo içinde saat 19'da Dünya Okumak'ta başka bir yazar ya da başka bir çevirmen ya da başka bir ilhamla buluşuncaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.